18 11 1951. Bismihi sübhâne ve mâ şe'in illâ yüsbihu bihamdihi. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü ebeden daima Aziz sıddık kardeşlerim ve Manevi Medresetü Zehra'nın nur şakirtleri. Ben Isparta'ya geldiğim vakit Isparta'da İmam Hatip ve Vaiz Mektebi'nin açılacağını haber aldım. O mektebe kaydolacak talebelerin ekserisi nurcu olmaları münasebetiyle o mektebin civarında gayri resmi bir surette bir nur medresesi açılıp, o mektebi bir nevi medrese-i nuriye yapmak fikriyle bir hatıra kalbime geldi. Bir-iki gün sonra güya bir ders vereceğim diye etrafta şahi olmasıyla, o dersimi dinlemek için rical ve nisa kafilelerinin etraftan gelmeleriyle anlaşıldı ki, böyle nim resmi ve umumi bir medrese-i nuriye açılsa, o derece kalabalık ve tehâcüm olacak ki, kabil olmayacak. Afyon'da mahkemeye gittiğimiz vakitki gibi, pek çok lüzumsuz ihtimaller olmak ihtimali bulunduğundan, o hatıra terk edildi. Kalbe bu ikinci hakikat ihtar edildi. Hakikat da şudur. Her bir adam, eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa, kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriye'ye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alakadar komşularından üç dört zat birleşsin ve bu heyet, bulundukları haneyi küçük bir medrese-i nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa, Risale-i nuru okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakiki talebe-i ulûmün sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakiki ilim talebeleri gibi onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum. Elbaki hu'l-baki -el Hasta kardeşiniz Sayit Nursi. 29 11 1951 Eskişehir. Bismihi sübhâne Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimâ Aziz Sıddık kardeşlerim Evvelen, bütün ruhu canımla hizmet-i Kur'aniye ve imaniyenizi tebrik ediyorum. Bu mektupta bir ince meseleyi Meşveret suretiyle re'yinizi almak için gönderdik. Munasıp midir? Değilse ıslah edersiniz. Saniyen, Risale-i Nur'da ispat edilmiş ki insanların aynı zulümleri içinde kaderi ilahi adalet eder. Yani insanlar bazı sebeple haksız zulmeder, birisini hapse atar fakat kader-i ilahi aynı hapiste başka sebebe binaen adalet ediyor ki hakiki bir suça binaen o hapisle onu mahkum ediyor. İşte şimdi bu hakikati gösteren, başıma gelen acip bir misali şudur. 28 senedir müteaddit vilayetlerde ve mahkemelerde, benim mesuliyetime ve mahkumiyetime ve mahbusiyetim gibi zalimane işkence ve cezalarına gösterdikleri sebep hiçbir emaresini bulmadıkları mevhum bir suçum şudur diyorlar. Sait dini siyasete alet yapmak ister ve yapıyor. Halbuki bu davalarına 30 senelik musibetli yeni hayatında ve 30 büyük mecmualarımda bu suça müspet bir delil bulamadılar. Halbuki böyle meselelerde bir mahkeme madem bulmadı ve mesul edemedi, başka mahkemelerin musırrane aynı meseleyi esas tutmaları bütün bütün kanuna ve akla ve adete muhalif bir halettir. Belki siyaseti dinsizliğe alet edenler kısmı kendilerine bir perde olarak bu ittihamı bizlere ediyorlar. Bununla beraber dine hizmet itibariyle taalluk eden eski 60 senelik hayatı ilmiye kat'î bir hüccet ve yakîn bir delildir ki bütün hayatımda temas ettiğim siyaseti ve dünyayı ve bütün istiyi cereyanları dine hizmetkar ve alet ve tabi yapmak düsturuyla hareket etmişim. Mahkemelerde de hem dava hem ispat etmişim ki değil dini siyasete alet yapmak, belki bir tek hakikat imaniyeyi dünya saltanatına değiştirmediğimi, katî delillerle ispat ettiğim halde böyle 20 vecihle hakikata muhalif ve divanecesine büyük makamınızı işgal eden bir kısım adliye memurları ve siyasi adamlar bu acip hurafe gibi meseleyi hakikat zannedip 28 sene bana zulmettiklerinin hakiki sebebini bugünlerde bildim. Sebebi bu ki bu enaniyetli zamandaki hizmet-i imaniyede en büyük tehlikem ve manevi en büyük suçum ve cinayetim bu zamanda hizmet-i kuraniyemi şahsıma ait maddi ve manevi terakkiyatıma ve kemalatıma alet yapmak imiş. Cenabı Hakk'a hatsiz şükrediyorum ki bu uzun zamanlarda ihtiyarım haricinde hizmet-i imaniyemi değil maddi ve manevi terakkiyatıma ve kemalatıma ve azaptan ve cehennemden kurtulmama ve hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmama, belki hiçbir maksada kat'i yana alet etmemekliğime gayet kuvvetli manevi bir mani görüyordum hayret hayret içinde kalıyordum acaba Herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amali ile onları kazanmak ve müteveccih olmak hem meşru hem hiçbir ciheti zararı olmadığı halde ne için böyle ruhen menediliyorum? Rızay ilahiden başka vazife-i fıtriyeyi ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şeye âlet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakikî imaniyeyi fıtrî ubudiyet ile muhtaçlara tesirli bir surette bildirmenin bu dehşetli zamanda çareyi yeganesi ve imanı kurtaracak ve kat'î kanaat verecek bu tarzda yani hiçbir şeye alet olmayan bir ders-i kur'ani lazımdır ki küfrü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın ve herkese kanaati kat'îye verebilsin. Böyle bir derse bu zamanda bu şerait dahilinde hiçbir şahsî ve uhrevi ve dünyevî, maddi ve manevî bir şeye âlet edilmediğini bilmekle kat'î kanaat gelebilir. Yoksa komitecilikten ve cemiyetçilikten tebellüt eden dehşetli dinsizlik şahsiyeti maneviyesine karşı mukabil çıkan bir şahsın en büyük bir mertebeyi maneviyesi de bulunsa yine vesveseleri bütün bütün izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki bu kutsi şahıs dehasıyla ve harika makamıyla bizi kandırdı diye bir şüphesi kalır. Cenab-ı Hakk'a şükür ki 28 sene-dini siyasete alet ittihamı altında kader-i ilahi bu zulmü beşerîde benim ruhumu ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeyde alet etmemek için beni beşerin zalimane eliyle aynı adalet olarak tokatlıyor yani sakın sakın diye ikaz ediyor iman hakikatını kendi şahsına alet yapma ta imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor Nefsin evhamları, şeytanın desiseleri kalmasın, sussun. Hakikaten Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynı mealinde milyonlar kitap o hakikatleri beligane neşrettikleri halde ve binler hakiki alimler ders vermeleriyle bu memlekette dehşetli küfrü mutlakı tam durduramadıkları halde nurlar Mezkur sırra binaen bir cihette galebe ettiğini düşmanları dahi tasdik ederler. Evet, küfrü mutlaka karşı bu ağır şerait içinde nurlar bu işi görmüş, meydandadır. Demek nurların kuvveti bu sırr-ı azimden ileri geliyor. Ben de bütün ruhu canımla 28 sene bu işkenceli musibetlerime razı oldum. Hakkımı helal ettim. Adil kadere de derim ki, müstehak idim senin bu şefkatli tokatlarına. Yoksa gayet meşru, zararsız, herkesin Lillah için takip ettikleri mübarek mesleğe girseydim, yani maddi ve manevi hislerimi bütün feda etmeseydim, hizmeti imaniyede bu acib manevi kuvveti kaybedecektim. İşte bu kuvvetin bir acip numunesi bazı zatların ki ben onların ancak edna bir talebesi olabildiğim halde onların hakiki imaniye dair bir kitabını birisi okumuş. Risale-i Nur'un da bir sayfasını okumuş. Risale-i Nur'un bir sayfası ile daha ziyade imanını kurtardığını ikrar etmiş. El Baki hu'l duanıza muhtaç kardeşiniz Said Nursi. Üstadımız diyor ki mahkemelerin tehirinde hayır var. Şimdiye kadar Nura ve Nurculara verilen zahmetler rahmetlere dönmesi gösteriyor ki bu tehirde de hayırlar var ki birisi bu olmak ihtimali var. Haric alemi İslam'da nurun ehemmiyetli tesire başlaması ve inkişaf ve intişarı ve buranın siyasileri Avrupa'ya bir rüşvet olarak bir derece avrupalaşmak meylini göstermesi hariçte zannedilmekle mahkemelerce nurun serbestliği tahammülesi için karar vermek Hariç alemi İslam'da nurların hakiki ihlasına böyle bir şüphe gelecekti ki ya nurcular riyakarlığa mecbur olmuşlar veyahut böyle medenileşmek fikrinde olanlara ilişmiyorlar, Zaf gösteriyorlar diye nurun kıymetine büyük zarar olduğu için bu tehir o evhamları izale eder ve ispat ediyor ki 30 seneden beri İslamiyet'in şiarına muhalif şeylere baş eğmiyorlar. Bismihi Subhanе. Üstadımız Notlar hükmünde söyledi, biz de kaleme aldık. Bu sene bu iki mahkemenin mahiyetini beyan etmek lazım geldi. Buradaki mahkeme ise 50 sene evvel Süfyan ve şapka hakkında bir hadise mana vermişim. Sonra mahkemeler bunu bir kumandana tecavüzdür diye medar-ı bahis ettiler. Afyon mahkemesi benim cezamın şiddetine bir sebep o tecavüzü, o manayı göstermiş. Halbuki faraza yeni yazmışım ve o kumandan da sağdır farz edilsin. Dininde ve rejiminde mutaassıp İngiliz'in hükmü altında 100 milyon Müslüman 100 senede İngiliz'in hem rejimini hem dinini inkâr etmişlerken kanunen adliyeleri onlara o ciyeti medare mesuliyet yapmadığı halde hem şimdi eski parti liderleri faraza o kumandanın üçte biri de olsalar belki onun gibi birer kumandan idiler. Benim o kumandana hadis ile vurduğum tokatın 20 mislini şimdiki cerideler daha şiddetli olarak o liderlere, o eski kumandanlara vurmaktadırlar. Medarı mesuliyet tutulmuyorlar, serbest oluyorlar. Halbuki 50 sene evvel bir hadisin taşını atmışım, 20 sene sonra bir kumandan başını karşı tutmuş, başı kırılmış, ölmüş gitmiş, alakası hükümetten ve dünyadan kesilmiş. Halbuki eski partinin liderleri mebus iken veya memur iken hükümetle alakaları olduğu halde onlara gelen tecavüz Risale-i Nur'un vurduğu tokatın 10 belki 100 derece ziyade iken, serbest cerideler intişar ediyor. Ama kitaplar hakkında müsaderenin mahiyeti Risale-i Nur'un 133 kitabından bir tek kitabın bir iki sayfesi, o tokatı bahsetmiş. Bunun dolayısıyla 130 kitabı müsaadele etmek, bir adamın hatasıyla 130 adamı cezalandırmak gibi bir acip gaddarane zulüm olması ve şimdi kütüphanelerde, kitapçılarda ve ellerde gezen ve hususan vatan ve din aleyhinde dinsizlerin, mülhitlerin, zındıkların, komünistlerin kitapları hatta baştan aşağıya kadar İslamiyet aleyhindeki Doktor Duzi'nin kitabı bazı ellerde gezmesi gösteriyor ki Risale-i Nur'a karşı müsaadere, yerden göğe kadar haksız bir zulümdür, bir gadirdir. Çünkü Risale-i Nur ekser âlemi İslam'ın mühim merkezlerinde bu 28 senede bu vatanda ulemaların elinde gezdiği halde hiçbir alim, hiçbir felsefof itiraz etmemiş. Mahkemeler ve siyasi yunlar yalnız bir tesettüre, diğeri de ahir zamanda bir kumandan başına şapka koyacak ve cebren giydirecek gibi iki meseleye ilişmişler. Sonra da bu meseleler için dört beş mahkeme, o meseleler dahi dahil olduğu ve beraat verildiği halde o bir iki sayfa için yirmi bin sayfeyi mesul ve mahkum etmek hükmünde risale-i nuru müsaade etmek aynı bu misale benziyor. Bir adamın bir adama haksız değil. Belki haklı taarruzu yüzünden ki, başkaları da onu medar mesuliyet görmediği ve beş mahkeme de cinayet saymadığı halde, o mevhum suç ile 20 bin adamı suçlu yapmak gibi, 20 bin nur sayfelerini bir iki sayfe yüzünden müsaadere ve dört buçuk sene Afyon'da hapsetmek, o taarruzun yüz mislinden daha ziyade bir hatadır, bir cinayettir ve bu batana da bir suikasttır. سعيد نورسي